Her şey Allah kolaylık versin Amin. inşallah sağlık afiyet versin Amin. Hocam e, Hucurat suresindeki bazı ayetlerin tahliliyle yolumuza devam ediyoruz araya başka konularda girmiş olsa dahi hani bir e, Arabi'den bahseden ayetlerle başlamıştık e, yani iman ettik diyen Kendilerine iman ettik demeyin İslam olduk İslam dairesine girdik deyin İman henüz kalplerinize nüfuz etmedi 14. ayet Sonra onun Diğer ayetler geldi O Arabi tipini Anlatan onun farklı özellik. Arabi yani şehir görmemiş Şehir kabağda, görmemiş Bedevi kabağda, gibi bedevi, Evet, evet ama bir o yani her zaman bulunabilecek bir insan tipine tekabül eden bir şey o tanımlama Şimdi o ayetlerden birisini yine konuşsak diye düşünüyorum evet. e, 17 ayet e, işte Müslüman olmalarını e, peygamberimize lütuf gibi sunan minnet gibi sunan e, bir insan tipi.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 İşte Arapça yani... Lütufta, ana... lütufta bulunmak ne demek? Yani iyilik yaptın. Yani lütfedip kabul ettin İslam'ı gibi. Evet nasıl bir insan tipinden bahsediyor bize Rabbimiz. Yani içinde bulunmamamız, öyle olmamamız gereken insan nasıl e, İslam'a girişini... Bir lütufmuş Müslüman gibi yaşamayı. Müslümanca yaşamayı Müslüman olmayı bazen Lütufmuş gibi sunar Ya da Buralar, sunmasa bile Bunu Gündelik Tavırlarında yansıtır yansıtır evet. tehlike o zaten Sunanınki ortada battı gitti Evet yani. ama öyle Bazen şey yapan da oluyor yani Aleneleştirdiğinde bir sıkıntı yok Cephesi belli Gündü belli, belli, yüzü geliş, belli oluyor Evet buradan başlayalım hocam. Buradan başlamadan önce hocam hepimizin oturup acaba diyeceğimiz bir ayet-i şöyle düşünelim diyorum. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki "O ma kadırullah'a hakka kadri." Allah hakkıyla takdir edemediler. Hmm. Allah'ı hakkıyla takdir, takdir edemediler. edemediler. Bunu Türkçe'de biz Allah'ın kıymetini bilmediler dersek daha iyi anlaşılır evet. olarak. Yani cennet veren, insan olarak yaratan, iman lütfeden, sonra da e, cennete koymayı vaat eden Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Yani Allah'ı takdir edememek diye bir hastalık çeşidi var. Hele hele kafirler hiç takdir edemiyorlar tabi. Onun nasıl? Yani mesela hangi alanlarda takdir edemiyor insan evvela, Allah? Allah evvela azametini takdir edemiyor insan evet. Azametini. Evet. Yani Allah bu karşındaki senin. Evet. Sana kulum diye hitap eden Allah bu. Evet. Yani bunu güneşe, göklere, uzaya, okyanuslara, Everest tepesine benzetilen bir büyüklükle takdir etmeye çalışıyorlar. Her şeyi o yarattığına göre onun yarattığı şeylerden biriyle ölçümü yapılamaz Allah'ın. Evet. Leyse kemisliği şey yani onun benzerinin bir şeyi olamaz Allah buyuruyor. Nerede kaldı ki onun bir şey benzeri olsun. Şimdi Allah'ı hakkıyla takdir edememek hastalığı var insanoğlunda. Bu bir hastalığı neticeleri ne oluyor hocam neticeleri yani neticeleri ne oluyor Yeterince takdir edememiş olmak. Yeterince kudretini vaatlerini cennetini cehennemini hakkıyla takdir edemedin mi? Bunun neticesinde ibadetini istediğin gibi yapıyorsun. Onun istediği gibi değil. Evet. Orucunu senin bedensel zevklerine göre tutuyorsun. Onun murad ettiği gibi değil. Şeriatını sana göre uygun bir yere Oturtuyorsun Onun murad ettiği yere değil Çünkü bir kere bakışta Takdir edemeyen bir bakış Vefasız bir bakış var Ve bu Ölümlü bir insanın Ezeli ve ebedi olan Bir Allah'a bakışındaki Çılgınlık bu Yani takdir edememek bir kere Ölümlü bir, bir mahluk Ezeli ve ebedi olan Başı ve sonu olmayan bir yaratıcısını bu şekilde bakarsa burada bir çılgınlık var bir defa. Başta çılgınlık burada başlıyor. Şimdi insan onun... buradan bir şey daha sormak istiyorum. Yani bir de ya Allah'ın varlığı beni ilgilendirmiyor mesela. Yani var olsun, olmasın beni ilgilendirmiyor diyerek yani o Hani Allah ile ilişkisini adeta devre dışı bırakan bir insan tipi de var şimdi. E sistem dışında kalan zaten var. Evet. Ama bu ayet ve bizim konumuz buna hitap etmiyor. O sistem dışı bir varlık evet. o. Yani bir kere Allah'ı kabul ediyor. Takdir sıkıntısı yaşıyor. Allah'ı takdir edemiyor. O ma kadırullah hakka kadir. Allah hakkıyla takdir edemiyorlar. Bir de bir de gelip Peygamber Aleyhisselam'ı çok büyük bir iş yapmış da yani alternatifi yokmuş gibi böyle bir hissiyat içinde Müslüman olduk işte daha ne istiyorsun Hı -hı. demeye getiriyorlar. Bu sıkıntımız var. Burada yani bununla Allah takdir edememek arasındaki ilişkiyi nasıl şey yapıyoruz? İlişkiyi şöyle kuruyoruz. <gülüyor> Ecelin hayattaki her şeyin Öl, ölümün Ölümünden sonraki umutların Her şeyin Allah'a bağlı Bağlı evet O olmasa o murat etmese Sen nefes alamayacaksın O peygamberim dediği Birinin önünde gelip böyle edep dışı Konuşuyorsun evet. Bu edep dışı tavrı gösteriyorsun evet. Tanıyıp, Tanımamakla bu sistem Hı -hı. arasındaki Hı -hı. Yani Şimdi üstadım şöyle bir ıı, Benzetme yapacağım ee, İnşallah ...izah etmek için... E, e, ...anlatmaya çalışıyorum... ...bazı şeyleri insan konuşurken... ...ürkü acaba bir yanlış... anlaşılma? teşbih hata olmaz... ...derlerdi bizim evet, büyükler evet. eskiden... ...teşbih hata olmaz yani... ...teşbih için söylüyorum... Evet. ...şimdi sigortalı bir işçi... ...düşünelim... İşte her maaş... ...150 lira 150 lira biriktiriliyor... ...biriktiriliyor... ...sonra bunları bir kurum biriktiriyor... ...sigorta kurumu diyelim... ...güvenlik evet. şirketi biriktiriyor... Çalıştırıyor, çalıştırmıyor Ne yapıyorsa artık. Sonra buna 20 bin lira sana emekli parası vereceğim diyor. Evet. Şimdi emekli olunca otomatik olarak getir paramı diyor. Yasal garanti altında. Çünkü senin vaat ettiğin gibi ben ödedim diyor. Her ay şu kadar ödedim. Şimdi sen bana maaş ödeyeceksin evet. ya da emekli bir ikrami mi vereceksin? Şimdi burada üstadım çok enteresan bir e, benzetme bu. Müslümanın kıldığı namazlar. Yani ödediği primler değildir. Şimdi bu Allah'a Müslüman oluşunu başa kakanlar yani hı hı. biz Müslüman olduk işte diyenler bunu yapıyorlar. Biz ya sigorta, prim ödüyormuş Prim ki. ödüyoruz. Cennette otomatik zaten emekli ikramiyesi. Hı. Bu anlayış batıl bir şey. Evet. Burada sahih Müslim'de bir hadis var hocam. Osman bin Mazun radıyallahu anh ashabı kiramın Medine'de ilk vefat edip Cennetü'l-Bakî'ye gömülen sahabi, muhacirlerden. İyi bir muhacir, ilk, muha ilk 20'sinde sahab-ı kiramın iman edenler de. Demek ki kadim yani bir Müslüman. Müslüman. Evet. Medine-i Münevvere'ye gelince bir hastalık tutmuş onu, vefat etmiş. Vefat ettiği evde, ensardan birisinin evinde vefat ediyor. İşte cenazesi hazırlanmış, ee, müslimde hadis-i şerif bulacağım, yani sahih hadis-i evet. E, Efendimiz Salihullah sellem de çok seviyor Osman'ı gelip ziyaret ediyor. Ev halkından bir e, kadın da diyor ki ya ne mutlu Osman be, ne mutlu be. Yani Peygamber Efendimiz'in evet. cenazesine gelmiş, e, işte, gittin de Allah'a buldun cenneti buldun şimdi diyor. Hı, evet. Efendimiz dönüp o kadına buyuruyor ki nereden bildin diyor. Evet. Halbuki Bedire de katılmış bu sahada. Evet. Osman Bedire de katılmış Yani dosyası mükemmel zahiren belli evet. öyle diyor e, nereden bildin diyor evet nereden bildin diyor çünkü Allah adına bir garantili gibi konu gittin cennete gittin şimdi diyor evet kadın da diyor ki Allah ondan razı olsun ey Resulullah diyor e, Osman da diyor artık diyor gidemiyorsa, <gülüyor> gidemiyorsa yani garanti bir... değilse e, bakınız üstadım ne buyuruyor bu ayetin sanki tefsiri gibi buyuruyor ki efendimiz evet diyor ben de diyor Osman için çok iyi şeyler umuyorum diyor. Evet. Ama o Rabbine gitti diyor. Osman için iyi şeyler umuyorum diyor. İstiyorum. Ama hocam büyük harflerle yazılacak bir şey. Ben Allah'ın peygamberi olduğum halde bana ne yapılır onu da bilmiyorum diyor. Evet. evet. Bu işte fani bir kulun ezeli ve ebedi olan Allahu Teala'ya karşı terbieli duruşunun tavrı bu. Allah'ın resulüyüm ama ma yuf'alu bi? Bana ne yapılacak onu da bilmiyorum diyor. Evet. Yok garantili bir yer değil gittiğin bir yer. Evet dostluk vesaire her şey var ama babanın tarlası değil gittiğin yer. Yani yıllara evet. ya önce gitmiştik umreye şimdi bir daha gidiyoruz der gibi kimse mezara girmiyor. Hiç gitmediği yere gidiyor herkes. Bu edebli duruş. Bu e, Allahu Teala'nın azameti önünde büyük rahmetiyle yani büyük lütuflarıyla büyük azap ihtimali arasında dengeli duruş bu. Edepli duruş. Bu e, Hucurat Suresi'nin 17. ayetinde verilen örnekte esasında bu edep sıkıntısı olanların örneği bu. Yani gidiyor cennete gidiyor zaten bir de hatim okuttu arkasından. Ha bir de babası Müslüman adamdı. Ramazan'dan da kumanya verdi 5-10 fakire akrabaya. Evet. Bu da diyebileceğimiz bu tavır Müslüman tavrı değil. Ashab-ı kiramın e, Kur'an terbiyesi gördüğü Medine Suffa ehlinin terbiyesi bu değil. Allah'a karşı kulun boynu büküktür hep. Bükük evet, olmalıdır. Evet. Birkaç kere burada örnek verdik üstadım. Ebu Bekir'e de Ömer radıyallahu anhumaya da ikisine de izafe edilen yani dedikleri Rivayet edilen bir şey var hani Vefatlarına yakın ne mutlu ne mutlu Sana ya işte Allah'ın dostları Olarak gidiyorsunuz da işte iki parmağını yaklaştırıyor Baş başa olsam yeter diyor ne günahım Ne sevabım diyor Yeter evet. ki eksi puanım günahım olmasın Ben mesela Ömer'in Tedirginlik var abi, Yani babanın tarlasına çiftliğine mi gidiyorsun Gittiğin yer Allah'ın ahireti e, Dünyada zaten hükmün yoktu Hiçbir şeyde senin ...evet namaz kıldın, oruç tuttun... ...bunlar... E, ...yani büyük umutlar... ...göklere yükselmiş umutlar bunlar ama... ...umut garantilik değildir... ...son nefes sıkıntısı yaşıyor herkes... Evet, yani ...son evet. nefeste ne olacağı belli değil... ...sonra yaptığında ihlas... ...bir sürü ince ayarları var bunların yani... ...bu şuna benziyor üstadım biliyor musunuz... ...şimdi üç katlı bir ev yapınca... ...karkas... ...bir ayda dikiyorlar üç katı şimdi... ...teknoloji yüksek yükseliyor... Ay. ...kaba inşaat bir ayda dikiliyor... Ondan sonra o ince ayarları ne uğraşmalar evet, yapılıyor üstadım? Yani insan ya o zaman Müslümanlığın ince ayarı. İnce ayar bunlar zaten Medine'de dolaştıklarına göre ya Resulullah dediklerine göre bunlar yani İslam'la iç içe insanlar. Evet. Ama bir ince ayar sıkıntısı var. Bu ince ayarda en büyük sıkıntı Allahu Teala'nın azametini ve kulluğun zavallılığını evet. Yaptığımız işlerin Yani aylık sigorta primimi ödüyorsun Sen Ramazan'da oruç tuttun da e Dur bakalım bu oruçunu belki yedin Fark etmeden Yani bizim sağlam gördüğümüz Nice ibaretler kim bilir karşımıza e, Yani defolu olarak Çıkarılacak da çok umutsuz kalacağız Bu sebeple Bu ayet iceliyle Bir yani e, İslam olduklarını Müslüman oluşlarını Başa kakıyorlar bu adamlar Evet. Vay be Müslüman olduk diyorlar Bu ayet evvela Allahu Teala'ya karşı Kimin huzurundasın sen hı hı. Kimin önündesin Bunu bir anla bakalım İmam Gazali'nin çok hoş bir tespiti var Diğer alimlerden de naklediliyor Haramın büyük küçüğü önemli değil diyor Kime karşı Kime karşı bu cüreti o yaptın yani. yani sen ha küçük ha büyük Allah'a karşı bir çizgi dışında kalmakta sakınca görmedin ya. Sorun orada başlıyor zaten. Evet. Şeklinde bir tespiti var. Bu da bu şeye delaleti diyor. Yani bu ayeti üstadım her şeyden önce Rabbimizin azameti, büyüklüğü, şeriatının mükemmelliği, bizim kulluğumuzun da o ne kadar büyükse bu kadar acizliğimiz. Yani Allahü Teala ne kadar ezeli ve ebediyse biz de o kadar faniyiz. Evet. Yani faniliğimiz başımızın derdi zaten. Bir ikincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahmeten lil alemindir. Hepimizin başının rahmeti odur. Kalkıp da bir Müslüman peygamberinin önünde ya mennuun aleyke en eslemu sana gelip Müslüman olduklarını başa kakıyorlar diye ayet-i celile. Yani rahmeten lil alemin peygamberdir. Gidip de biz geldik de sen güçlendin filan gibi bir Bu nasıl olmuş. Böyle bir şey var mı hocam? Yani bu ayetin nüzulüne sebep olan bir vaka var mı? Yani insanlar nasıl gelmiş de Resulullah Efendimize böyle Bu bir mi? genel tavır. Yani <gülüyor> Medine'de bilhassa münafıkların genel tavrı. <gülüyor> yani biz olmasak sığınacak yeriniz yoktu sizin işte. Yani Kureyş kovalıyordu sizi Mekke'de. <gülüyor> Geldiniz biz de burada el açtık size. Hani mesela Abdullah İbnü Beyb Selul e, ne diyor? Eee Beybnisel geliyor diyor ki işte biz e, Medine'ye dönünce güçlüyle zayıfı göstereceğiz. Biz varız da siz yani evet. bir böyle çiçek açtınız buralarda gibi. Önemli olan buradaki tavır laubali. Evet. Rahmeten lil alemin gelmiş bir peygamberin karşısında insanın kendisini ona rahmet sebebi gibi göstermesi. Evet. Yani Ensar Medineliler büyük iş yaptılar Peygamber Aleyhisselam'ı Destekledir ama Büyük de kazandılar Bir onlar yani, olmasa İslam size nimettir Minnettir yani siz Allah'ın ikramıdır 10 sene hizmet ettiniz Ebedi cennet kazandınız Burada şey de mi var hocam Yani Evet buyurduğunuz gibi Peygamberimizin e, mahiyetini de bunlar kavramamışlar. Yani onun kendilerine rahmet olduğunu, İslam'ı onun getirmesinin bir rahmet olduğunu da kavramamışlar. Yani öyle bir şey bir de Bir kere üstadım öyle. bu Hucurat suresi evet. ve de hadcından önce inen surelerden. Evet. Yani henüz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, İslam manifestosunu ilan etmediği döneme ait. El yevme ekmel tulekum. Dinekum ayeti yani dininizi size tamamladım, ayeti inmeden önceki dönem. Evet. Bu da ne demek? Çok net bir şekilde eğitimin devam ettiği dönem. Evet. Yani öğrencilerin terbiye, eğitim, şeriat sistemi oturan oturmaya çalıştırılan Hı -hı. bir dönem. Dolayısıyla bu Medine-i Münevvere'de bu suyu edebi yapmış, bedevilere karşı söylenmiş, inmiş gibi duruyorsa da, Kıyamete kadar bütün edep Üzere yaşaması gereken Allah'a Peygamber aleyhisselama ve şeriata Karşı edep içinde olması Gereken nesillerin Örnek çalışması bu yani Hiçbir zaman e, Müslümanlar yaptıkları işi Başa kalkmamalıdırlar Yani burada biraz sonra inşallah örnek vereceğiz Sadece Peygamber aleyhisselam efendimize işte ben geldim ben olmasam sen olmazdın Burada demekle Bunu sınırlandırmamız yanlış Tabii. Bir dernekte cami derneğinde Bir vakıfta da Bunun yüz kat daha vahimi oluyor Şimdi nasıl oluyor Evet yani B bize, bize yönelik Biz asa e şeyine, Zaten. Evet. Temelini anladı ki Allah'ın azametine Peygamberin rahmetenlili alemine Ve e Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği şeriata Karşı edepsizlik bu demek evet. Haddini bilmemek demek ...çizgiyi aşan sözler söylemek demek. Şimdi bunun... ...en çarpıcı örneği nedir biliyor musunuz? Camiyi badana yaptırıyor bir Müslüman mesela. Evet. E bu... ...gerek gelip milletin içinde... ...ya bu camiye girilmiyordu be... Küf, ...küftü her taraf... ...işte biz <gülüyor> yaptırdık babamın ruhu için olsun... ...derken... ...bu tavırdır meşhur tavır işte. Evet. evet bu bir münafıklık, kafirlik alameti değil. değil. Yok o ayrı bir konu ama... ...ibadeti sıfırlayan bir hastalık... ...kısa devre yaptırıyor ibadet... Evet. ...riya kısa devre demektir... ...ibadette kısa devre oldu mu çöker... ...şimdi... ...bir Müslüman on tane öğrenciye... ...sadaka veriyor burs veriyor... Ve okutuyor öğrencileri. Bunları biz yetiştirdik. Ben olmasam şimdi burada namaz kıldıracak, hafız bulunmayacaktı. Dediği zaman bu sisteme düşüyor. Kısa devre sisteme düşüyor. Bu şey düşüyor. de var değil mi? O sadakaları başa kalkarak iptal başa, etmeyin. O, o. Yani onu ya. o yani o da o da bununla bağlantılı bir. Zaten Kur'anımız birbiriyle bağlantılı evet, hiç ayetlerin hiç. bulunduğu bir kitap. Yani sadakayı başa kalkmak bunun bir alt versiyonu. Yani evet. bu genel olarak İslam'ı başa kakıyor ama direkt İslam'ı alıp külah gibi birisinin başına koyuyor manasında değil. Ya her davranışta. iç yapısı. Evet. Sadakada, ibadette. Mesela düşün ki e bu camiye kimse namaza gelmedi. Biz abi kardeş işte camide iki kişi saf olduk da cemaat olduk dedi. Yani cami doldurduk da cami kapanmaktan kurtuldu. Mantığı cami, çok... Cami önemli. oldu bizim sayemizde. Yani burada üstadım ben bir Ayrıntıya gireceğim Şimdi 10 yıl 2 ay Ömer bin Hattab Radıyallahu anh Ümmeti Muhammed'i idare etti bir Yer yer konuşuyoruz Yaptığı işler Yani kendi başına bir ümmet olduğunu gösterecek işler Ama Hiçbir zaman Ömer'in çocukları Torunları babamız olmasa İslam sinmiş gitmişti demediler Evet Elhamdülillah Rabbimize hamdolsun Babamızı kullandı bu hizmette dediler ya. Müslüman şuuru Siyasetçi Veya Başka bir alanda Bulunmak durumunda olan birisi Bir derneğin yöneticisi bir Derneği, yerine, Kimse evet. Şimdi bu insan işte biz 5 sene hizmet ettik 5 sene üzerine şu noktaya getirdik Bu hizmetleri dediğinde Bu sıkıntıyla karşılaşıyor üstadım Evet Biz ümmeti Muhammediz Rabbimizin şeriatına hizmet ederiz bunu da şeref kabul ederiz Evet işte o kadar Ve hamd ederiz bize nasip ettir Hamd ederiz hallederiz. Misal Bir ayıplama kınama cümlesi i̇şte Kanuni şu kadar yıl Osmanlı'nın başında durdu evet. Ne büyük camiler Yaptı Selimiye, Süleymaniye Şehzadebaşı Allah'a bakıyorsun büyük işler yapmış Bu sayede mi ibadetimiz Ayakta durdu bizim hayır kanuni yerlere kapansın secdelere kapansın. Allah ona o... cami yapmayı Allah bana nasip etti, nasip etti diye. Yani mantık bu olmalı. <gülüyor> Rabbime şükürler olsun beni kullandı bu hizmette diye. Evet. E biz geldik de yani camilere sığmıyordu kimse. Koca koca camiler yaptık. E yaptık işte helal olsun. Bu ancak ineklere ...bir mandıra yapan bir adamın cümlesi olabilir... ...Allah'ın dinine hizmet eden bir adam... ...bu cümleyi kullanamaz... ...evet... ...dine hizmet etmek şereftir... şereftir. ...müslüman olarak... ...dik başlı... ...anlı açık yürümek şereftir... ...ben gelince Müslümanlar... ...mesela... Ee, Ömer radıyallahu anh hani geldi de Müslümanlar Dârü'l Erkam'da gizliydiler. Hı hı, ne oldu? Evet. Ne duruyoruz burada ya Resulullah çıkalım deyip İslam tarihin ilk mitingini yaptı Ömer evet. o zaman. İlk miting Ömer'e ait. Ama bunu evet. Hazreti Ömer hiç İbn Asakir bunu diyor. İbn Asakir de bu böyle menkıbe değildir bu. Evet. İbn Asakir'in tarihî bir rivayet ettiği bir olay bu. İlk mitingi yaptı. Evet. Ve dik durdu Müslümanlar. Ama ondan sonra 22 sene daha sonraki on sene 32 sene Ömer'in ağzından ne konuşuyorsunuz lan biz ilk bu mütingi ilk yapan adam biziz ya sosyal adamız filan. Biz olmasaydık. Ben olmasam. Darül Erkam'dan çıkamazdınız demedi yani. Demedi hocam. Evet. Deseydi bu ayetin muhatabı o olacaktı o ya, zaman. Evet. Ya yani ne Allah başa kakıyorsun sen ya ne, ne ya. demek yani peygambere gelip diyorsun ki ben olmasam sen Darül Erkam'da sıkışmış kalmıştın. Hayır Allah'ın seni o açılımın. Ee, adamı olarak yarattıysa Senin ömrünün sonuna kadar Hiç secdeden başını kaldırmaman lazım şükür için Mümin mantığı evet. Yani biz e, İslam dinine girerken Herhangi bir şekilde Dinimize katkı yapmıyoruz Çok güzel. Velev 10 bin kişiyle katılalım Yani partiye katılır gibi dine katılmıyoruz biz Din bizi Yani Türkler Katıldı da Müslümanla işte İslam olmasaydı ya, İslam Arap Yarımadasında çökecekti. düşünemeyiz Evet. Hiçbir kabile içinde bunu düşünemeyiz Ya da Araplar işte sahip çıktı falan gibi. Ya, evet. Allah'ın başka kulu yoktu sanki. Evet. <gülüyor> yani kulum yoktu Allah'ın. Hayır. Herkes şu şekilde düşünmeli. Ben Ağustos ayında e, çıktım bir bahçede güneşin altında. ...ısınıyorum... ...ya da işte güneş banyosu yapıyoruz... ...diyelim deniz kenarında... Evet. ...şimdi güneşe çıkıp... ya biz olmasak kimi ısıtacaktın sen mi... ...diyoruz <gülüyor> <gülüyor> yani... ...güzel bir örnek... ...yani Allah'ın şeriatı güneştir ya... ...ısınmasan evet. ısınma... ...ısıtacak kulum yok Allah'ın... Evet. ...yani kul güneşin altına çıktı diye... ...güneşe tazminatımı öde... ...ben olmasam kimi ısıtacaktın mı... ...diyor... Evet. Yani güneşin altında yer bulabildiysen şükrediyor olmak lazım. Evet. Burada üstadım Medine'de de bunu bedeviler mi dedi, münafıklar mı dedi? Onlar niye dedi? Hiç önemli değil ki bugün bizim başımızın sıkıntısı. Ya i̇şte orada mı? işte ben diyorum ki şöyle mesela bizi dinleyen insanlarda ya acaba bende de bu psikolojinin kalıntıları var mı zaman zaman? Ya da nasıl bu psikoloji? E, insanda e, ortaya çıkıyor e, Bunu tahlil etmesi Gerekir e Şimdi üstadım evet, evet. elbette Bizi dinleyen bir tarikata müntesi Bir cemaatte hizmeti olan Bir vakıfta e, Sadakaları bulunan bir müslümanın Direkt muhatap olduğu bir Sözler konuşmuyoruz biz evet. Yani kıymet bilmeyen Zaten bizi burada dinleyenlerin e, Biraz şöyle, uzağında evet. Kalan bir evet, kadro evet. Ama ama üstadım ee, isterseniz başta ben kardeşiniz, sonra zatı haliniz hepimiz başta olmak üzere şükrünü yapamamış olmak da bir tür bu ayete girmek değil midir? Evet. Yani İslam'ın içinde güneşin altında olduğumuz için başa kalkmıyoruz ama Elhamdülillah demiyorsak yani kıymetini şükretmeyerek de bilmemiş olalım. Biraz da hocam bunun. yani insanın egosu, nefsi Böyle bir şey istiyor gibi. Bundan besleniyor gibi. Yani değil mi böyle yani ya iyi ki ben varım falan. De biyolojik <gülüyor> yapımızda var evet, bu hastalık. Yani öyle bir hastalık. Onun için zaten ayet bunu bütün zamanlar Bu sebeple üstadım bir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir duası var. Herhalde bu dua bunun sırrını öğretiyor. Allah'ım iyi bir iş yaptığı zaman bundan mutlu olan Yanlış iş yaptığı zaman da istiğfar eden kulun yap beni. Evet. Yani iyi bir işte yaptığında mutlu oluyor. Evet. Niye? E, Rabbim beni lütfetti. Sabah namazına kalktım. Üstelik evet. camiye gittim. Elhamdülillah. Evet. Yani mesela sabah namazına gidiyor camide beş kişi var. Ulan beş bin kişilik mahallede beş kişiden biri. E demek ki basit biri değiliz diyecek yerde elhamdülillah nice kulları kalkmadı Allah beni çağırdı ben kabul ettim. Nasıl Rabbime hamdolsun. Yani nasıl malının zekatını veriyor insan? Zekat vermenin de kıymetini biliyor. Evet. Elbette populanmak diyelim biraz şey evet, evet. elikanlıca olsun ifademiz. popoplanmak hepimizin hoşuna gider. Evet. Yani bir tür avansıdır Allah'ın kuluna diyor efendimiz sallallahu ve sellem. Yani ahirette sevap için ...çalışıyoruz, ibaret yapıyoruz ama... ...dünyada da teşekkür görmek... ...bir tür avansdır diyor ...Allah'ın avansıdır evet, sana... yani evet. ...bir zararı yok gibi... Evet. ...yeter ki bu riya düzeyine... ...ya da art, yani art bir niyet... ...taşıma düzeyine... ...gelmiş olmasın... ...burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin... ...bu duası... ...önemli bir ölçü veriyor... ...yaptığı işler insanın ise istiğfar ediyor zaten... ...hata değil... ...iyi bir iş yapıyorsa... Bunu mutluluğunu hissetmeli. Yani Allah kimseye nasip etmediğini bana etti. yeni şeylere, yeni hizmetlere, yeni ibadetlere hız katıracak. Hız, hız katacak. Tabii, evet. hız katacak. Şimdi burada üstadım, elbette bu ayeti celiliği, yani 17. Aynen. Hucurat, Hucurat suresi, suresinin 17. 17. Ayeti. Ayetini. Bugüne taşımamız zaten bütün Kur'an'ı Bugüne taşımamız tabii, lazım tabii. Yani ı kiramın hatıratını okumak Diye bir ibadet yok bizim yani, için o, İslam tarihini okumuyoruz ya da siyer e, Okumuyoruz burada Okusak da zaten ibadet niyetiyle ee, e, okuyacaktık evet, Bize evet, ders, olsun, ders olsun, diye. olsun diye okuyacaktık. Ben buradan e, Bu konuyu yani Müslüman olmamızı e, Allah'ın ve peygamberinin Şeriatının karşısında Diklenme Böyle delikanlı duruş ...pozisyonuna taşımamayı... ...bugün... ...uyarlayacağımız yerleri... ...müsaadenizle aileden başlatacağım... Evet, ...aileden başlatacağım... ...yani insanlar... ...biz... ...filanca kabileden geliyoruz... ...filanca etnik yapıdan geliyoruz... ...diyorlar... ...işte gömlek çeşidinden kemer çeşidine, ayakkabı çeşidine, hatta giydikleri gömleğin rengine varıncaya kadar etnik yapıyı temsil eden her şeyi korurlarken biz Allah'ın şeriatından geliyoruz deyip şeriatın simgesi olan şeyleri korumazsak bu yanlış olur. Evet. Yani bu sakaldan alınız, tırnak kesmekten devam ediniz. Bayan erkek kıyafetini kullanmaktan devam ediniz. Ne olursa olsun, şeriatımızın bize verdiği hayat tarzını kullanmamız gerekiyor. Aile mantığımızda yani biz çocuklarımızı yetiştirirken işte filanca etnik yapıdan geliyoruz. Mesela misal diyorum ben Karadenizliyim. Ben nereye gitsem sofraya otursak hamsiden söz ediliyor. Evet. <gülüyor> ya yani bundan da zevk alıyoruz. İşte evet hamsi şöyledir, böyledir. E bazen diyorlar hamsinin hoşafı oluyormuş öyle mi? Evet. Hamsinin baklavası oluyormuş öyle mi? Beni simgeliyor. Bir Kara Denizliysem ben beni... Urfalı Müslümanı da biber simgeliyor adeta. Ma Maraş deyince de mesela işte yazarlık, şiir vesaire gibi şeyler. Ocam bunu dondurmayla biz <gülüyor> yiyeceklerden <gülüyor> don örnek veriyoruz. <gülüyor> Dondurma. <gülüyor> don don <gülüyor> don Şimdi bunu, bununla iftihar ettiğimiz gibi bir şükranı nimet olarak. Müslümanlığımız da bize şunu Verdi dediğimiz Sünnetler Bunun Farkında olmak lazım bir kere ha işte o İslam neler verdi bize O farkında olmadığımız zaman Şükrü kısıyoruz evet. yapamıyoruz Şükrü yapamadığımız zaman Becerip şeytan bizi nankörlük Boyutuna taşıyor evet, evet. Çünkü bir, bir eylem yapacağız insan olarak ya şükredeceğiz Ya nankörlük edeceğiz maazallah evet, evet. e, Nankörlük bilerek yapmıyoruz ama Şükür bir yeri boşluk Bırakınca şükrün boşluğu ortaya çıkınca doğal olarak nankörlük onu dolduruyor bu sefer. Evet. Ailemizde çocuklarımızı yetiştirirken aile gündemi oluştururken eğitim yaparken bu intisap ettiğimiz dinimizin bizim başımızın tacı olduğunu vurgulayan Çok tavırlarımız olması lazım. Müslümanlığın Allah'ın bize bir lütfu olduğunu, lütfu olduğunu. çocuk çocuk bütün yani hücrelerimize anne, anne baba bunu hissettirmeli. Evet. Anne baba hissettirmeli. Güzel. Mesela çok basit bir örnek. Çok güzel. Canlı bir örnek vereyim. Şimdi anne ve baba aile ortamında büyükler mesela 10 yaşında bir çocuk var. Ee, Müslüman bir aileyiz biz. Ee, dede diyor ki. ...e çocuğa Kur'an öğretmeyeceğiniz mi... ...ben öleceğim kim Yasin okuyacak? Evet. Kim Yasin okuyacak? Yani dedeye Yasin okuması için... ...bu çocuğu camiye gönderin Yasin öğrensin. Evet. Bu yanlış hocam. Ha, evet. Niye? Allah'ın kitabı kıyamete kadar bize emanet... ...yaşasın bu kitap diye çocuklarımıza... ...nesilden nesile aşılayacağız bunu. Hmm. Bu egoist hmm. mantık. Bir şuur değişikliği. Yani hocam cuma akşamı sana Yasin... Okundu okunmadı sen kendine kilitledin Kur'an'ı. o bile bir yani her şey bitmiş de hocam. Bir, bir yasına o <gülüyor> motivasyon olarak o kalmış. Yani gibi. dede hatırı. Heh. Dede hocam, hatırı kalmış gibi. İslam'ı yedek lastik düzeyine düşürme hastalığı. Maalesef evet. Kur'an'ımız bizim dedemize Kur'an okumak için midir? Evet. Ya. E, bu, bu değil. Hayır. Nesil olarak bir kitabı Allah'ın kitabını emanet taşıyoruz biz. ...bir dahaki nesle bunu nasıl taşıyacağız... ...matematiği, biyolojisi, interneti, cep telefonu... ...öldürdü Kur'an'a düşen payı... ...nesillerin vakti yok... ...aile meclisi oturup da... ...ya e hakikaten biz cuma akşamları Yasin'i ihmal etmez bir aileyiz... ...bu hafız gitsin camiden bir öğrensin gelsin... ...ya da hafız olsun... ...bu çok egoist... ...yani filanca etnik yapının... ...gömlek rengini bile etnik kimliğine göre seçerken... ...bizim Kur'an'ımızı... ...Allah'ın emaneti kıyamete kadar mı taşıyacağız diye düşünmemiz gerekiyor. Öbür taraftan bakıyoruz ki çok bireysel bir şekilde. Hatta şu bile yanlış hocam. Allah sorar sonra Kur'an niye öğretmedin? Hmm. Bu yani kıl payı bir şeyler öğret, işte elektrik ha. ampulleri yansın o kadar gibi. Bu da doğru değil. Allah evet. Sormayacak olsa Yapmayacak. sanki yapmayacakmışız gibi yani bir, bir mana de, çıkıyor. Elbette bunlar yanlış hepsi şeyler. Motivasyon, günah tamam ama... günah manasına demiyorum. Evet en üstten düzeyi anlatıyoruz hmm. ki burada. Evet. Yani ona göre bir her amelimizde bir şey çıkaralım. Kalite olsun. Evet. Yani İslam'ı başa kalkmamızın çok basit bir örneği. Mesela e, çocuğumuz imam hatip mezunu oluyor veya hafız oluyor. Bu çocuğu biz e, bu imam hatip mezun olmasını, hafız olmasını mesela düğün günü verdiğimiz tavizlerin gerekçesi yapıyor çocuğu İmam hatipte okuttuk bir düğününde böyle bir sorun oluyor diyoruz gizli bir işaret bu hmm. yani biz müslümanız yeri geldiği kadar da yatırım yaptık çocuğu İmam hatipte okuttuk kuran kursunda okuttuk düğünde de eğlensinler biraz canım yani hmm. bu payı da Allah kıpsın bizden indirim hmm. istiyoruz Allah şimdi. vazgeçsin ondan bunu bunun indir bize indirim yapsın biz aile, aile ortayız hem aboneyiz abone indirimi hmm. olması <gülüyor> lazım düşüncesi bu bu şüphesiz bu dediğim şeyler gavurluktur haşa bu manada söylemiyoruz Değil, evet. bunu. İslamı artık yani böyle biz ezanlar ezanların yasak olduğu bir dönemde yaşamıyoruz cem ezan okunsun da ne olursa olsun diyemeyiz. Evet. Namazımızın kusuruunu aramak zorundayız. Evet. Kur'anımızın tecvidlisini aramak zorundayız. O dönem bitti. Elhamdülillah. Şimdi kendi içimizde kalite eğitimi yapacağımız, şuur düzeyimizi yükselteceğimiz, heyecanımızı asabı kiramın Allah onlardan razı olsun, heyecan düzeyine taşımamız gereken döneme geldik hocam. Evet. Bu dönem. Mesela ailede böyle bir sorun. Evet. 2 İki, ikinci örnek. Üç Müslüman'dan en az biri ya bir cami derneğine ya bir Kur'an kursu derneğine ya bir vakfa bir yere muhakkak azadır. Evet. Çünkü on binlerce derneğimiz var elhamdülillah. Doğru, doğru, e, evet. Bu da hep Müslümanlar yani her dernekte ortalama bir elli kişi vardır değil mi hocam? Rahat. Vardır rahat. En az elli kişi vardır yani şunun şurasında beş bin vakıf var sadece Türkiye'de Müslümanlara evet. ait. E, bir, bir, bir, herhalde bir... Vardır bin, herkesin bir üyeliği vardır. Hocam yüz yirmi bin cami var. Yüz evet. yirmi bin cami derneği demek bu. Tabii. Yani en az 120 bin cami derneği. E artık yüz binlerce demek ki bizim Müslümanlık niyetiyle Allah'ın dinine hizmet etmek için yapılmış işlerimiz var. Bir Müslüman bu ayeti celileye göre bir cami derneğinde kaç yıldır aidat ödediğini üye olduğunu hiçbir zaman hatırlamamalı hocam. Evet. Yirmi yıldır burada biz aidatımızı günlük ödüyoruz dediği an... Bu bunun gizli bir sinyalidir. Evet. Ödüyordun da bunu minnet, Allah için minnet yüklüyorsun. Allah için yapıyordun bunu sen. Allah sana verdiği yanında bunlar ne ki yani? Hayır, sen bir defa şükretmen lazım Dinna sana. İnna lillah demen lazım. Ya Allah'ın ibadet edil Allah'a ibadet edilecek bir camiye yardım yapıyorsun. Bunu o Allah kabul nasip etmiş sana onu. Evet. Bu sebeple camide. Cami derneğinde, vakıfta, bir eğitim kurumunda, Kur'an kursunda bir yerde hizmet edenler unuttukları geçmişlerin üzerine devam etmelidirler. Hatırlanan geçmiş sıkıntıdır. Evet. Bu tıpkı neye benzer biliyor musunuz? 65 yaşındayız mesela 65 işte 50 senesi namaz kılıyoruz bunların bir hesabını yapalım ya bunlar toptan bir görelim. Demeye benziyor bu. Yani namazda bunu yapmıyor bir Müslüman, değil mi? Kaç evet. senedir. Sadakasında da yapmamalı. Evet. Gelip gidiyordumda da yapmamalı. Evet. Hizmette de yapmamalı. Hizmette de yapmamalı. Bir başka mesele örnekler üzerinden gidiyorum. Tabii, tabii, Çünkü bütün daha, örnekleri daha... saymamız mümkün değil. <gülüyor> evet. Ee, özellikle keşke bu sözleri, bu vereceğim örneği yani konuşmamak da istiyorum ama hocam bu toplumun içindeyiz konuşmak zorundayım bir insan abisine abi dört aydır annem bende ya e bir de siz alsanız yengem de bir baksın ya bizim hanım da onun gelini senin hanım da gelin evet. dediği gün bitti hocam Evet. Yani insan dört aydır cennettiyim, biraz yoruldum cehenneme gideyim der gibi diyor bunu hocam <gülüyor> Ne yani, kadar korkunç yani. Ama hocam <gülüyor> allah Teala İnsan tabi buraları düşünemiyor hocam bilmiyorum Ama hocam zaten... bunu düşünmeyen ümmet olduk mu bittik, bittik biz e, Biz bu farkla evet. bu ümmetiz zaten evet, evet. Şimdi Efendimiz ne buyuruyor senin cennetin veya cehennemin o kadın diyor Evet annendir diyor. Annen evet. cennetin veya cehennemindir diyor Evet Dikkat et diyor Evet yani benim evimiz evim, çok şey yani ben e, dört ay cennette durdum. Şimdi <gülüyor> cennem bakayım demek neyse. Evet. Abi dört aydır benim evde annem bizim de çocuk çocuğumuz nefes alamadı demeli dedi bir, derken, bir, evet. derken bir insan bir tür bunu söylüyor demektir cehenneme evet. gideyim biraz. Halbuki ne olmalı evet. kardeşim dört aydır senin annen burada duruyor da. Ya ...bizim anamızda hakkımız yok mu ya... ...niye senin evinde duruyor deyip... ...bunlar kavga çıkarmalıydı arasında... Evet. ...sonra da annesi kura çekip... Evet. kura kime çıkarsa ona gideyim... ...demeliydi... ...insan cennete girerken dört ay sonra gelirim ben... ...siz dursun annem sen de der mi? <gülüyor> ha, e, hanım istemiyor da... Şu. ...ya bırak bu oyunları ya... ...bırak bu oyunları... ...elbette cennet kolay değil... Evet. ...zaten Rabbimiz demiyor mu... ...yaşlıyken üf demeyin anneye bu evet. ...şimdi üstadım... Dört aydır bakıyorum. Sözü bu on yedinci ayettir işte hocam. Evet. Bir dedik ya bugüne taşımak tabii, zorundayız tabii, biz bunu. Tabik. Yani önemli. Efendimiz aleyhisselam müşrikler ya da münafıklar evet. gelip işte evet. seni Kureyş kovdu, biz burada bakıyoruz on senedir dedikleri bir hakaret oluyor da. Evet. Sebebi vücudumuz olan dünyaya gelmemizin ana nedeni olan analarımızı işte dört aydır dört senedir kırk senedir ne olursa olsun. Baktıktan sonra bir mümin içinden böyle bir vesvese geçse ya dört aydır anneme bakıyorum Oturup bunun için iki gün ağlaması lazım evet. Benim kalbimden nasıl böyle bir şey geçer bir mümin Allah olarak Allah Allah. Evet. demesi gerekir Şimdi bu ayrıntı çok önemli hocam Çok, çok önemli Neden? Çünkü biz hep İslam'ın sosyal kimliğini düşünürken işte filan ülkede büyük olaylar oldu Yüz bin kişi hicret etti topraklarımızı onlara bakıyoruz elhamdülillah Makro Böyle büyük kuş bakışı bakarken evde anamızı göremiyoruz. Evet. Garip bir anne cennetin anahtarını kilitlemiş, şifre de elinde kalmış öldü gitti anne. Evet. Şifre annenin elinde. Allah. Allah diyor. Senin cennetin veya cehennemin o katın. Evet. Cennetin ya da cehennemin maazallah. Öbür taraftan çocuğumuza Müslümanlık şuuru vermemiz gerekirken cuma akşamı Kur'an okuma şuuru veriyoruz. Evet, veriyoruz. Mesela bir örnek daha vereceğim. Bu da belki zor anlaşılır bir örnek. Ben Hoca Efendiyim diyelim Diyelim ama yani Hoca Efendi olsun Diyelim ben kendim Hoca ya hakkın, <gülüyor> ee, Yani Allah şahit Öyle olur ya, insan Hocam insan aman dikkat insan. Veyahut da, hadi hocam hocalık garanti oldu Şeyh Efendiyim diye <gülüyor> Peki. Şeyh Efendiyim diye o, Madem veriyorsun hocam bunu da ver <gülüyor> Şeyliğiniz yok ya <yaptım. gülüyor> <gülüyor> evet. Hocam hocalık da zor Onu nasıl verdiniz <gülüyor> Şimdi siz e, 15 senedir e, Benim talebemsiniz 15 senedir çantamı taşıyorsunuz, 15 senedir beraber hatmacaya gidiyoruz, 15 senedir şunu yapıyoruz, hep beraberiz. Evet. Eğer siz bana hizmet için bunları yapıyor duysanız, yandınız gittiniz dünyada da ahirette zaten elak evet. oldunuz. Yani faniye hizmet eden bir fani. Evet. Dondurmanın üstüne dondurma koysan gene eriyecek. Yani eriyen bir şeyin üstüne koyduğun her şey eriyecek. Yani. ...Şeyh de olsan, Allame de olsan... ...Fani... Evet. ...Hayır... ...O'nun çalışmalarında... ...O'nun kitap yazarken... ...O'nun e, talebelerine vaaz ederken... ...O'nun müritlerine nasihat ederken ki... ...Faaliyetlerinde... ...O'nun bulunduğu yerde... ...Allah'ın dinine hizmetti gayemiz... Evet. ...Değil mi? Tabii. Böyle olması lazım... Tabii, tabii. Bu eğer niyet zaten... İşte bu hocamın kulu gölesiyim ise gitti zaten Allah muhafaza buyurdu. O baştan battı. Hayır Allah için yapıyorduk da günün birinde e biz 15 senedir burada e, ibriğinde su döküyoruz. Senin abdest suyunu döküyoruz. Hayrola ya sen ee, şöyle böyle. Dediğimizde? Bunu o hoca efendinin o şeyh efendinin başına mı kakıyoruz biz? Evet, yoksa... yoksa ahirette alınacak sevapları dünyada mı istiyoruz? Bu 17. ayetin Ayrıntılarında bu Ha hoca efendi Şeyh efendi Yani o etrafında hizmet eden Bu hatayı yapıyor da o bunun müsebbibi olur ya. Ayrı bir konu. Hepimiz kuluz zaten tabii, yani, tabii. Kullukta Kulluk da herkes imtihanda. Yani hoca, talebe imtihanda da hoca bazen hocanın imtihanı daha çetin olabilir. E, buna müsebbib olmaktan dolayı evet. hocanınki daha zor hocam. Tabii. Hoca daha kötü durum. O ya. da der ki yani size 15 yıldır yani göz nuru döktüm, emek verdim, uykumu, uykum <gülüyor> gibi mesela. Burada e, bir hoca efendinin bir şeyh efendinin Bir vakıf başkanının Mesela hakkımı haram ediyorum demesi ne kadar doğru bir söz Evet Ne hakkını haram ediyorsun ya? Sen bu talebeyi yetiştirirken şirket elemanı mı yetiştiriyordun? Allah onu talebeyi yetiştirmeyi de sana lütf etmiş Senin görevin değil miydi bu? Evet. Şeriatına hizmet için yapmıyor muydun bunu? Veyahut da bir talebenin işte refleks gösterip takmıyorum seni demesi hangisi olursa olsun Allah için yapmamız gereken şeylerde Allah'tan başkasını muhatap almamamız gerekiyor. Evet. evet. Mesele bu. Onu, onu da itina etmek lazım. Bu, bu Allah için yapılan işleri Allah'tan başkasının üzerinden hesaplama hastalığının temelinde bir siyaset var. Siyaset. Devreye girince Müslümanın ayarlarını, in, ayarla kimyayı bozmayalım da <gülüyor> ayarlarını diyelim. Evet. Kimya bozuldu mu fabrika ayarına da dönmüyor ateşsiz bir daha. <gülüyor> yani o erime makinesine konması gerekiyor evet. Maazallah Siyaset çok zor hocam. Şimdi siyaset deyince ben işte 15 senedir ki siyaseti, 50 senedir ki siyaset. Hayır hocam. Ali radıyallahu anh'tan sonraki her dönem siyaset dönemidir. Evet. Yani Hicretin 40. senesinden itibaren ümmeti Muhammed siyasetle idare ediliyor. O güne kadar nübüvvetle idare ediliyordu. Ali'nin şehadetiyle beraber işte 3-4 ay veya 5 aya yakın Hasan radıyallahu anh idare etti. O da 40. yılı dolduruyor zaten. Dolayısıyla nübüvvet dönemi bitti. Siyaset dönemi başladı. Evet. Bu siyaset o günden beri Müslümanların Ayarlarıyla oynuyor. İnce ayarlarıyla oynuyor. Çizgileriyle oynuyor. Birinci mesele bu hocam. Evet. Dolayısıyla anti siyaset durumunda olamaz mümin. Siyasette olmak Siyasetsizlik zorunda. Siyasetsizlik de olmaz. Asla olmaz. Bu sefer ayarımız bozuluyor derken makineyi atarız hocam. Evet. Yani ayar hiç olmasın düzelme ihtimali var ayarın. Evet. Siyaset bizim elimizde olması gereken bir alet, bir cihaz. E, i̇ki, Müslüman... Parayla yüzleştiğinde, para kaynaklarında da bu sorunu yaşayabiliyor. Ahirete ait hesapları öncelikliyor. Bu e, ayet Hucurat Suresi'nin 17. ayetini bu şekilde konuşanlar Medine'de sosyal bir umut, ekonomik bir umut taşıyorlardı. Baktılar ki şeriat böyle para dağıtan bir din değil kulluk üzerinden çalışılan bir din. Eee Figan onun için kopardılar. Evet. Yani siyasetin statü vermiyor. Kulluktan başka devleti kuran Musab gömleksiz gidiyor ahirete ya, yani. Allah <gülüyor> yani devlet kuruyorsun kefenin yok. Ya. Ee, hiç mi ihale yapılmamış o 3 senede. Yani <gülüyor> bu sebeple e, yani para ikinci büyük e, risk alanı. 3. büyük risk alanı. Kadın erkek ilişkileridir Kadın erkek ilişkileri Yani cinselliğimiz Diyelim daha netmiş evet. Cinsel şehvetimiz dersek daha da Net anlatmış oluruz Eğer cinsel şehvetlerimize Esaret sıkıntısı yaşarsak Bu da bu gevşemenin Nedenlerinden birisi oluyor Bütün bunlarda Üstadım Bütün siyaset Ekonomik menfaatler Cinsel şehvetimiz ve diğer Şehvetlerimiz hepsinde bu ayette dikkat edersek öyle mi hani hucrasi söylüyorsun 17 ayetini konuşuyoruz değil evet. mi? Niye öyle yapıyorsunuz? Asıl Allah'ın size e, minnet göstermesi, minnet edin bana demesi lazım. Peygamber gönderdi, ne güzel. Şeriat gönderdi, ne güzel. E, size Medine'de devlet verdi, ne güzel. E, sağlık sıhhat de verdi. ...niye helva yapmıyorsunuz... ...Allah'ın demesi lazım... Evet. ...siz nasıl kalkıp... ...gökten pişmiş bıldırcını... ...Allah'a söyleyecek bir sözümüz yok... Haşa. O ...Yahudi gibi bıldırcını isteriz dersin bu sefer sen... Evet. ...yani bıldırcını da beğenmesin bir hafta sonra... ...onun için lütfeden Allah'tır... ...evet... ...lütfun altında ezilmesi gereken kuldur... ...ben nasıl o lütfun karşılığını verebilecek... Yani ...en azından şükür mantalitesi açısından... Evet, ...hiç... Evet. Hiçbir şey yoksa şükür sorunu var bir defa. Burada üstadım ümmetimizin bu hususta bir öyle değil böyle şeklinde ayetin sunum yapması çok önemli. E çünkü yani Allah lütfediyor. Hayır, ayetin akışına, akışında şöyle öyle diyorlar. Böyledir bu diyor evet, ya. Ayet. Evet, evet. Toplumdaki bir hastalığa işaret ediyor ayet. Evet. Cevabını görü bir tartışma zemini çıkarıyor ayet. Evet. Ya kendinizi tartın. Burada mısınız? Burada mısınız ha, diye. Aksındaki ayet şöyle de olabilirdi. Ey müminler, sakın Allah'a karşı e, başak akma hareketinde bulunmayın ha. Evet. Diyebilirdi Allah. Hayır, toplumda böyle bir kitle var diyor ayet. Evet. Bu gösteriyor ki hoca efendilerin. Vakıf görevlilerinin... Diyanet e, teşkilatında... E, bu hizmeti üstlenen... E, en ateşin... En korlu yerinden... Gömlek giymiş görevliler... Herkes... Emri bil ma'ruf... Ve nehi anil münkeri canlı tutması gerekiyor... Çünkü toplumda... Böyle bir hastalık var... Bu hastalığın cevabı budur demesi... Allahu u Teala'nın 17. ayette... Evet. Siz... Bu hastalığın tedavi süreciyle aktif bir şekilde ilgilenin demektir. Bu da ancak emri bil maruf ve nehyanil münkerle olur. Yani eğer Müslümanlar herkesi kendi halinde bırakar giderlerse şeytanın ortaya çıkaracağı hastalıklardan biri budur. Evet. Yani kalkar Türkler olmasa Avrupa çoktan silip süpürmüştü Kudüs'ü Mescid-i Nebi bile gitmişti der. Ya Türkler şereflenmiş İslam'la ne istiyorsun Allah'tan daha. Evet. Yahut da işte e, filancalar gelmese İranlılar gelmese şöyle olurdu. Araplar olmasa hayır. Allah Teala'dır sadece nimet sahibi. O nimet vermesi hepimize layık olmuştuk. Evet. Bu şuur bu mantık üzerinden yürümemiz lazım. Bu da müminlerin birbirlerine emri bil mağruf ve nehiyanel münker yapmaları yani otokontrol üzere olmalarını mecbur ediyor. Emre bin Ma'arif nehiyanel münker otokontrol demek. Evet. Birbirini kontrol İslam ediyor. Toplumunun. Toplum birbirini kontrol ediyor. Evet. Sadece yazarlara, hocalara bırakmıyor, müftülere, imamlara bırakmıyor. Ne yapıyor? Her mümin dininin bekçisi oluyor otomatik olarak. Ve her mümin Allah Teala'nın nimetleri altında kendisini mahcup hissediyor, boyunu bükük hissediyor. Hiçbir zaman biz de şu kadar Vakıfta görev yaptık demiyor Yaptım Allah gördü diyor Selamun Aleyküm çekip gidiyor Bu şuur çok önemli Hocam bu şuurun Eğitiminin yapılması lazım Evet Hucurat suresinde Bir iki dakikamız var e, Son e, sözleri alalım Şöyle diyorum kendi kendimize Ne diyebiliriz bu ayeti Okuduğumuzda yani kendi iç dünyamızda <gülüyor> Ya arkadaş sen Aman İslam'ı Allah'ın sana bir lütfu gibi gör. Değil mi? Sakın böyle e, tafralar saçma vesaire gibi kendi kendimize yönelik bir telkin. Evvela hocam bu ayetin nefis terbiyesi boyutunun hiçbir zaman namazın farzlarından öteye bir şey olmadığı mesajı verdiğini anlayacağız. Yani din öğretirken Hı. biz taharet, namazın farzları filan diye öğretiyoruz ya. Evet. Bunun bir de nefis terbiyesi denen boyutu var. Evet. Nefis terbiyesi görmeyen mümin bu tip potlar kırabiliyor. Evet. Evet. Yani ruh terbiyesi diyelim, ruh, nefis, terbiyesi. nefis terbiyesi. Hangisini dersek diyelim, teskiye diyelim. O zaman nefis terbiyesi bir Ana eksende cereyan ediyor Yani Allah'a kulluk ekseni Haddini bilmek diye bir şey bilmek, diyecek evet. olursak Kul kendine karşı haddini biliyor Ailesinde haddini biliyor Yaşadığı toplumda haddini biliyor Kainatın Rabbine karşı haddini biliyor evet Kendine bir yer biçiyor kainatta Bakıyor ki nokta bile değil yani bu nefis terbiyesi çok önemli hocam. Şimdi nesil yetiştiriyoruz. Cumalarda vaazlar ediyoruz. İmam hutbeler okuyoruz. Hep böyle namaza gelme, işte evet, orucu evet, bozan evet. şeyler, orucu bozmayan şeyler. Halbuki biz nefis taşıyan insanlarız hocam. Namaz kıldığımız halde ağzımızdan sövme sözü çıkabilir. Evet. Yani bu nefis terbiyesini olmamak ayarsız yol almak demek. Rot balanssız yani gidiyor. Arabası sağa sola sarkarak gidiyor. Bu sebeple bu ayet e, özellikle insanların eğitimi üzerinde bir sorumluluk taşıyan vakıfçı veyahut da neyse artık bir nefis terbiyesi Medine'de de gerek, gerekiyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek vücuduyla bulunduğu bir toplumda bile nefis terbiyesi gerekiyordu. He, bir, evet. iki, Efendimizin önüne gelip insanlar böyle aba saba gelmez şeyler konuştularsa... Hoca efendiler, vakıf başkanları, müftülerimiz buna hazır olmalıdırlar. Evet. Anneler babalar bu kabalıklara hazır olmalıdır. Öğretmenler, muallimler, Kur'an kursu muallimleri hazır olmalıdırlar. Bedevilerin çocukları gelip efendimize bunu yaptılar. Evet. Müslüman olduk daha ne istiyorsun demeye getirdiler. Eşim biz Kur'an kursuna çocuğumuzu kaydettik. Gide bir veli toplantısı niye yapıyorsun burada? İşte o, toplum, o toplumdan bir başka toplum çıkardı değil mi Ama Efendimiz kendim... ne yaptı Sabretti ayetlere evet. göre terbiye etti evet. Ve o mübarek Nesil çıktı ortaya nesil çıktı, Yoksa evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gökten 120 bin melek inmedi evet. Yani evet. O, o, o indi de O inenler onlar değil evet. Emek verdi yani o Yani O kaba adamlardan Yani Tevbe suresinde allah Teala ne buyuruyor Şu bedeviler Allah'a karşı kabalıkta da bir numaralar. yani <gülüyor> Onlardan melek gibi insanlar çıkardı Efendimiz. Evet. Eğitimi ve sabrı sayesinde. Demek ki nefis terbiyesi gerekiyor. Ve bu terbiyeyi vermekle mükellef olan e, bir makam sahipleri veya anneler, babalar, şeriat mesuliyeti taşıyanlar bu hususa hazır olacaklar evet. Göğüsleri geniş olacak Ve süngerden göğüs taşıyacaklar evet, Çarpınca kemikleri kırılmayacak Buna hazır olmayı da bir başka i̇nşallah. Sohbette inşallah Konuşalım hocam çok teşekkür ediyoruz Değerli dinleyiciler <gülüyor> Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programının Daha sonuna geldik Muhterem Nurett